Bismillahirrahmanirrahim. 213 İnsanlar bir tek ümmetti. Allah müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdi. Ve onlarla peygamber insanların ihtilafa düştükleri şeylerde aralarında hüküm vermeleri için hak kitaplar indirdi. Halbuki kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra Aralarındaki ihtilastan dolayı ihtilafa düştüler. İşte Allah kendi izdiyle iman edenleri üzerinde ihtilafa düştükleri Hakk'a ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır.